Elimden tut ey çocuk, utandırma ellerini. Adın umut senin, adın sevgi, adın barış. Gelecek senin ellerinde, ellerini utandırma çocuk. Tut elimden, güneşe yürüyelim, sevince, umuda, neşeye yürüyelim. Tut ki güneş doğsun, serçeler sevinsin. Zulümler, karanlıklar çekilsin üstümüzden. Tut ki tomurcuklar açsın, büyüsün çocuklar, serçeler uçsun. Tohumlar ekilsin, yeşersin umutlar. Bir demet ışık saçılsın dünyaya, kapılar açılsın. Kalmasın esaret, kalmasın ezilmişlik, kalmasın açlık. Kimse kimseye avuç açmasın, çocuklar ağlamasın. Utanmasın analar, babalar yokluktan, yoksulluktan. Ah çocuk, Vakitsiz açan bir çiçek tarlası gibi yüreğin Beyaz kardelenler, sarı papatyalar, bükmüş boyunlarını ip ince boynundan güneşe bakıyorlar Her iç çekişte dünyanın bütün çiçekleri kanamada Bütün kuşları havalanmada Umudun evi yok, sevincin adresi Ne ilersin çocuk? Ah çocuk, vereceksen rüzgarlara ver sesini Tomurcuklara, baharı muştulasın yarınlara Mümkünü yok artık. Gittiğim her yere soluk yüzünü taşıyacağım. Ve seni her düşündüğümde çağımın utancını yaşayacağım. Günaydın değerli radyo dinleyenleri Nuri Can'a ait Ah Çocuk adlı şiirle selamladık. Bugün sizleri birlikte geleceğe umutla baktığımız bu yeni günde yepyeni haberlerimizle birlikte mutluluğunda hayatınızdan hiç eksik olmaması dileklerimizi siz güzel yürekli dostlara merhaba diyerek bugünkü programımıza yöremizlerine başlıyoruz efendim. Birlikteliğimize hoş geldiniz. Safalar getirdiniz değerli radyo dostlarım. <Gülüyor> Bugün dinleyeceğiniz yayınımızı programımızı Pirosan Gezonurani'yi Doğan Yıldız ve Direk Baş birlikte hazırladı. Programın teknik yönetmeni Mahmut Bayhan mikrofon başındaysa speaker'iniz ben Mustafa Yalın önümüzdeki 3 saat boyunca radyolarınıza konuk olacağız. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapım ekibi olarak. Tarkan seslendirecek efendim programımızın ilk şarkısını. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini. Neden beni bırakıp terk edip gittiğini. Aşkım bittiğini. Neden beni? Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini Yok artık benim için senden başka sevgilim Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini Yok artık benim için senden başka sevgilim Çekemez, hep kıskanırlar bizi Biliyorsun yıllarca çıkmaz iftira izi Biliyorsun çekemez, hep kıskanırlar bizi Güzel günler hatıralarda kalsın Bırak gizli sırrımız içimizde yaşasın Bırak o güzel günler hatıralarda kalsın Hiç kimse doldurmaz kalbimdeki yerimiz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 Tarkan'dan dinledik efendim programın açılışında güzel bir sanat müziği şarkısını sevgili radyo dinleyenleri, iletişim adreslerimizi ve numaralarımızı paylaşacağız sizlerle. Bizlere yayın boyunca ulaşmak, duygularını, düşüncelerini bizlerle paylaşmak, tabi bununla birlikte merak ettiği soruları konuklarımıza sormak isteyen dinleyenlerimiz vereceğimiz adres ve numaraları kullanabilirler. Telefon numaramız 412 alan kodundan sonra 223-1060-223-1062. Belgeye geçer yoluyla ulaşacak dinleyenlerimiz 412 alan kodundan sonra 228-9603'e iletilerini gönderebilirler efendim. Programın elektronik posta adresi ise Türkçe karakterler kullanmadan yoremizden a trt.net.tr Sosyal medya hesaplarımızda bulunuyor. Bizlere ulaşmanın belki de en kolay yolu sosyal medya. Facebook ve Instagram üzerinden hesaplarımızı takip edecek dinleyenlerimiz arama motoru bölümüne her iki sitede de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazarak resmi hesaplarımıza erişebilecekler efendim. Twitter üzerinden bizleri takip edecek dinleyenlerimiz ise arama motoru bölümüne Kuyruklu A Diyarbakır Radyo yazdıktan sonra hesabımıza erişebilir yollayacakları iletilerle hem yorumlarını, görüşlerini bizlerle paylaşabilir hem de konuklarımıza yayınımız boyunca merak ettikleri noktalarda sorularına yöneltebilirler. İletişim adres ve numaralarımızı dinledik. Bu kez de Harun Kolçak ve Kubat bizler için seslendirsin efendim. Dualarım yorumlar deneyeceğimiz şarkının ardından programın ilk bir saatinde neler var detayları sizlerle paylaşacağız. Göremizden de önümüzdeki bir saat. Programın ilk bir saatinde neler var detayları sizlerle paylaşacağız efendim. Neden ilk bir saatini paylaşıyoruz diğer saatleri paylaşmıyoruz. Üç saat boyunca devam edecek uzun bir program görevimizden efendim. Bundan dolayı zihinleri meşgul etmemek adına her saatin başında o saate ilişkin detayları aktaracağımızı ifade edelim ve ilk bir saate geçelim. Hava tahmin raporundaki ayrıntılar alacağız. Birazdan uzmanımızdan ardından karayollarındaki duruma göz atıp Malatya gündeminden detayları TRT Malatya muhabirimiz Hüseyin Kızluk'tan bizlerle paylaşmasını isteyeceğiz. Ardından 20 Mayıs Pazar günü Diyarbakır'da gerçekleştirilen ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı Zulme Lanet Kudüs'e destek mitingiyle ilgili vatandaş görüşlerini sizlerle paylaşacağız değerli radyo dostlarım. Efendim İnsan Hakları, İnsani Yardım Vakfı Doğu-Güneydoğu Bölge Koordinatörü ve Şanlıurfa İl Temsilcisi Behçet Atilla ile işgal altındaki Gazze'de Müslüman kardeşlerimize ve Ramazan ayı boyunca Şanlıurfalılara İHH İnsani Yardım Vakfı'nın yapacağı planladığı yardımlar üzerine konuşacağız. Bu Ramazan'da bütün İslam aleminin ki özellikle bizlerin gündemini Kudüs oluşturuyor değerli radyo dinleyenleri, toplanan yardımlar sadece Anadolu'da. Kendi yoksulumuza, kendi fakirimize gitmeyecek gönlü bol olan milletimiz bizlerle birlikte, kendi yoksullarımızla birlikte Filistin'de, Kudüs'te şu anda yardıma ve desteğe muhtaç olan Kudüslülere, Filistinlilere de yardım elini uzatacak bu Ramazan ayı boyunca. Efendim, Van 100. Yıl Eğitim Fakültesi Ortaöğretim. Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitim Bölümü Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nasip Demirkuş da bizlerle birlikte olacak programımızın ilk bir saati içinde bilimin dindeki yeri üzerine konuşacağız. Özellikle İslam dünyasında Anadolu toplumunun, Anadolu halklarının biraz daha farklı bir noktada olduğunu ifade edebiliriz inanç sistematiği bakımından. Nakilcilikten ziyade akılcılığı esas alan, fikir ürütmeyi esas alan bir mezhebin mensupları olarak e, bizim farkımız nedir? E, İslam dünyasının genelini yansıtır mı? E, İslam dünyasında da farklı inanışlar, farklı anlayışlar var mıdır din ve bilim konusunda? Önemli bir konu, açıklığa kavuşturulması gereken konulardan bir tanesi. Biz de bugün Sayın Demirkuş'la bu konuya temas edeceğiz programın İlk bir saati içinde değerli radyo dinleyenlerim. Efendim detaylarda neler var sizlerle paylaştık. Sözü yeniden müziğe bırakacağız ardından gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Esma Başbu seslendiriyor. Rast makamında bir Erol Sayan bestesi. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. <gülüyor> Gözlerimde. hava durumu Efendim hava tahmin raporundaki detayları aktaracak konuğumuz. Telefon attığımızda konuğumuz Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Veri Merkezi'nden Meteoroloji Mühendisi Sultan Nur Korkusuz. Sayın Korkusuz günaydın. Günaydın Mustafa Bey. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hava tahmin raporunda neler var? Hangi detayları, bilgileri bizlerle paylaşacaksınız? Yapılan son tahminlere göre bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kısmen daha etkili olacak şekilde... ...Şanlıurfa ve Mardin ile hariç diğer illerimizde aralıklı gök görüntülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında 1 ila 2 derecelik azalma bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve batı yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgemizdeki il merkezlerinde gece gerçekleşmiş olan en düşük sıcaklıklar... Diyarbakır 16, Şanlıurfa 21, Mardin 20, Batman 13, Siirt 20, Şırnak 20 derece olarak ölçülmüştür. Bölgemizdeki il merkezlerinde bugün için tahmin ettiğimiz en yüksek sıcaklıklar ise Diyarbakır 28, Şanlıurfa 34, Mardin 27, Batman 30, Siirt 29, Şırnak 25 derece olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü Siirt, Şırnak ve Batman'ın yer yer gök gürültülü sağnak yaşlı Diyarbakır'ın menzili sağanak yarışlı Mardin ve Urfa'nın ise çok bulutlu geçeceğini tahmin etmekteyiz. Perşembe günü Şanlıurfa dışında tüm bölgemizde gök görüntülü sağanak yarışı beklemekteyiz. Aktaracaklarım bu kadar Mustafa Bey. Sayın Korkusuz teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz sizlere çalışmalarınızda. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim. Hava tahmin raporundaki detayları Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Üzeri Merkezi'nden uzmanımız Sultan Nur Korkusuz bizlerle paylaştı. Kara yollarına göz atacağımızı söylemiştik efendim. Bölgemizi diğer bölgelere bağlı.